227. konu, Ebu Zer'in peygamberlik haberini duyması ve kardeşini Mekke'ye göndermesi, Ebu Zer'in kulağına Hazreti Peygamber'in, peygamber olarak gönderildiği haberi gelince kardeşine, Mekke'ye git, ben peygamberim, bana gökten vahi geliyor, diyen kişinin durumunu incele ve onun sözünden bazı şeyleri dinle ve bana haber getir, dedi. Kardeşi Mekke'ye geldi, Resulullah'ı dinledi, sonra da Ebu Zer'e dönerek, ben onu gördüm, Güzel ahlakı emrediyor ve şiir olmayan bir kelam naklediyordu, dedi. Ebuzer kardeşine, sen bana tam istediğim şekilde şifa verici haber getirdin, dedi.